Gelor gelor gel vay hazine lorke sondan tek tek paşa verilmec boy hazine lorke ayran içmiş dört şişmiş vay hazine lorke ayran içmiş dört şişmiş boy hazine lorke Ula hanji hamamji bey e, kerhanaji e, buralarda çeşmeler yok mu kim o benim ben. Sen kimsin? Ben benim ya sen kimsin? Ben bu evin damıyım. <gülüyor> Damın üstüne çıkmak için merdiven var mı? <gülüyor> var var hadi içeri gel. Nereden geleceğim? Sesime doğru gel. Aha Cumburluk geldi. Seni kim gönderdi? Niçin geldi? Beni patron gönderdi. Neden gönderdi? Patron dedi ki eve git bizim hanımın saksısını sula. Sen bizim firmada mı çalışıyorsun? <gülüyor> Senin bey fırlama mı ya? Fırlama değil canım firma. Aman hanımefendi kafamı kırma. Ermam canım kırmam. Sen bana lazımsın. Ben sana lazımlık mıyım? <gülüyor> Hayır canım sen benim işimi yapacaksın. Vallahi benden iyisini bulamazsın hanımefendi. Önce yatak odasındaki işi yapalım. Ana yatak odasında iş mi yapalım? Evet. Ne işi yapacağız? Gel ben sana göstereceğim. <gülüyor> Bana gösterecek misin? <gülüyor> Gösteremezsem yapamazsın ki. Tamam sen göster ben yaparım. Çabuk mi yavaş mı? Acelemiz yok canım, yavaş yavaş, siga siga. Uy babo, sıka sıka mı? <gülüyor> Çok şakacısın vallahi, bayıldım sana. Yok, şimdi bayılma sonra bayılırsın onem. Bak şimdi, bunu görüyor musun? He, göreyim. Sen buradan tutacaksın, ben buradan tutacağım. Allah Allah. Bunu buraya geçireceksin. Peki, önce ben tutayım, sonra sen tut. Aha ben tuttum. İşte ben de tuttum. Uy babo ne kadar da ağırdır. Bu kaç kilodur ya? <gülüyor> Yeniler hafif oluyor. Bu eski mal biraz ağır canım. Tamam ne yapalım şansımıza. Sen biraz ayakların sağa sola aç ki. Ağırlık tam bende kalmasın. İşte açtım. Aha şimdi ben geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yahut da egileceğim. Sen hizasına bak. ...tam deliğe gelsin ki... ...cuk diye girsin. Ay sen çok becerikliymişsin vallahi. Eleyimdir, eleyimdir. Ben biraz... Ya, yok, sen biraz öne gel. Stop, ele, ele kal, ele kal. Tam üstünde mi? Heh, tam deliğin üstünde. Aha tam deliğin üstüne gelin. Şimdi ben batıracağım... ...sen yasın ha. Bir... ...iki... ...üç... ...yallah... Tüh be hanımefendi kenarından dışarı kaçtı. Canım bunun ölçüsü tam sen geçiremedin. Yok valla bunu yapan deli dar yapmış. Aha bu deliğe göre göre değil. <gülüyor> Hadi canım pes etme bir daha deneyelim. Tamam hanem deneyelim ama yer de geçirek. Sen burada dur ben de burada. Vallahi, vallahi şimdi olacak. Tabii olacak canım sakin ol. Titreme. Bak bu şekil güzel. Valla böyle güzel görünüyor. Hazır ol. Ele durma. Fazla eğilsin deliği göreyim ha. Böyle nasıl? Ha. Vallahi güzel. A Ali Bastırırım ha. Ha. Vallahi şimdi. Yalla. Ali Yal güzel. Yok, ba bastırma. yok, Yere değdi olmuyor. Olacak, olacak. Ben yanlış tuttum. Seninki altta, benimki üstte gelecek. Olur. Bir dele deneyecek. Sen kıpırdama. Öyle dur. Şimdi ben deli denk getireyim. Ben görmeyeyim ha? <gülüyor> ben görüyorum canım. Evet, tam üstünde. Sen biraz yukarı kaldır. Aha kaldırdım. Ben üstten bastıracağım. Rüzak, rüzakcele et. Daha fazla kalkıp tutamayayım ha? Şimdi kaldır. Yükle. <gülüyor> oh be, oldu valla. Ulan vura vura vura. Yazık ya. Marangoz ustasının günahını almışım babam. Yoksa adam Gayrola'nın ölçüsünü tam yapmışım. Tabii ya ben sana demedim mi? Madem ki Gayrola'yı kurduk şimdi saksıyı sulayam sonra ben gidelim. Haydi sola da git ama taşırma. Ben ne bacalar sulamışım senin saksın nedir ki? <gülüyor> Öyle mi? Hadi sola da göreyim. Yok yavrum göremeyeceksin. Bugün sular kesik yarın gelecek. Dur gitme canım kuruyacak sonra. <gülüyor> Biraz kurusun ki ben sulayınca dadı gelsin canım. Yok <gülüyor> <gülüyor> <Ya, kanun efendi. gülüyor> vallahi efendi. Yok vallahi kanıma dandibi aradım. Yok be ya bende aklıma bir şey gelmesin. <gülüyor>